Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 124 gün kaldı. Fransa'nın ünlü gazetelerinden Le Express Kopenhag sonucunu çok güzel özetlemiş. Çoğu sonradan geri alınan 45 bin akreditasyon, 12 günlük pazarlık süreci, 46.200 ton karbondioksit salımı ve tüm bunların sonunda politikacıların insanlığa ve doğaya karşı işledikleri koca bir suç. Ne 2020 ne de 2050 için bir karara varıldı. Herhalde Kopenhag'da daha kötüsü beklenemezdi. Bu tablonun liderlerin utanç tablosu olduğunda sivil toplum kuruluşları da hemfikir. Dünya dostları özellikle Obama için bu zirvenin bir utanç zirvesi olduğunu dile getirdi. Oxfam iki yıldır takılıp kalmış görüşmelerin ilerlemesi için hiçbir adım atılmadığını belirtti. Fransa İklim Eylemi Ağı yaptığı açıklamada çözüm ihtimalini 2010'a bırakmanın da aslında çözümü imkansızlaştıracağını söyledi. WDWF'nin açıklamasına göre hukuken bağlayıcı olmayan bir anlaşma, torunlarımıza iyi bir gelecek bırakamayacağımız anlamına geliyor. Çünkü sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmak Kopenhag sonucunda bir temenniden ibaret. Bu gidişle 2050'de sıcaklık 3 dereceyi çoktan aşmış olacak. Bu da hepimiz için felaket demek. Greenpeace, Kopenhag başarısızlığının peşini bırakmıyor. Önümüzdeki aylarda liderlerin başladıkları işi bitirmelerini güvenceye almak, için her birimizin tek tek harekete geçmesine bağlı olduğunu söylüyor. Sivil toplumun baskısı dünyanın kaderini belirleyecek. Bugüne kadar milyonlarca insandan gelen baskı dünya liderlerini müzakere masasına kadar getirdi ve şimdi bu işi bitirmeleri için yine sivil topluma ihtiyacımız var. Dünyanın gerek alanını anlamlı bir anlaşma çıkmasından alıkoyanlar Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Avustralya gibi dünyanın en zengin sanayileşmiş ülkeleriydi. Karbon salımlarında en büyük paya sahip olanlar da bu ülkeler. Özellikle ekonomik açıdan sera gazı salımlarını azaltmak ve dünyayı bir enerji devrimine doğru götürmek için gerekli de bütün imkanlara bu ülkeler sahipler. Oysa bugün sadece kendi menfaatleri için milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atıyorlar. Geleceğimizi değiştirmek için çabalarımızı bu ülkeler üzerinde yoğunlaştırmamız gerek. Bu liderlere ulaşmak ve iklim lideri olmak için çağrıda bulunmak istiyorsanız www.greenpeace.org.tr'ye girerek Obama, Barroso, Rudd ve Erdoğan'a gönderecek mektubun altına imzanızı atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Kopenhag bir son değil bir başlangıç. Sağlam ve güvenilir bir iklim anlaşması için politikacıları lider olmaya çağırmamız gerekiyor. Birkaç gün boyunca sizlere nükleer enerjinin gerçek yüzünü geçmiş haberler ışığında paylaşmak istiyorum. Türkiye geçmişte 4 nükleer santral ihalesinin iptalinden hala ders alamadı Ve önümüzdeki yıl yeniden iki ihaleyle üstelik bu sefer de devlet desteği yani bizim vergilerimizle açmaya hazırlanıyor. Nükleer enerji yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının önündeki en büyük engel. Üstelik nükleer enerji konusunda nükleer endüstri lobisi de yanlış bilgileri etrafa saçıyor. Nükleer enerji kirli ve tehlikeli, temiz ve güvenli değil. Nükleer yakıt taşıyan gemilerde yükle beraber ülke silahlı kuvvetlerinden koruma bulunması zorunluyken... Nasıl güvenlikten bahsedebiliriz? Nükleer santrallerden yüksek derecede tehlikeli radyoaktifler atıklar çıkıyor. Atıkların yok edilmesi ise şu anda mümkün değil. Ayrıca bu kirli atıkları 50 yıl bile güvende saklayacak bir depolama yöntemi bulunmuyor. Hatta Obama e, yakın zamanda bir depolama alanında e, lisansını iptal ettirdi ve o da devre dışı kaldı. Yeni jenerasyon nükleer santrallerin atıkları ise eskilerden çok daha radyoaktif ve daha da tehlikeli. Hem yüzbinlerce yıl radyoaktif olmayı süre, sürdüre dursun, böyle bir atığı geleceğe taşımanın ahlaki tarafı ise çok çok tartışmalı. Büyük torunlarımız ve 10 bin kuşak ileriye insanlar neden bizden kalan tehlikeli nükleer atıkları korumak ve kollamak zorunda olsunlar? Nükleer santraller çalışırken en küçük kazada bile yakın çevrelerinde yaşamı durduruyor. Örneğin Fransa'da Tricastin santralinin yakınında oturanlara geçen yıl devlet tarafından yasaklar getirildi. Bu yasaklar yakınlardaki ırmaklarda yüzmemek ve balık tutmamak, hayvanlarına bu suyu içirmemek ve bitkileri bu suyla sulamamaktı. Sebep ise 18 bin litre e, uranyum içeren suyun bir anda e, suya karışmasıydı. İngiliz nükleer endüstrisinde nükleer atık tesislerinin etrafında sularda gezen martıları vurmak için neden keskin nişancı çalışıyor? Bunu da sormamız lazım. Üstelik avlanan martılar sonra nükleer atık olarak sınıflandırılıyor ve ne yapılacağı bilinmiyor. 30 Eylül 1999 sabahı ise Japonya'da nükleer santralin hatalı tasarımından kaynaklanan bir kazada ölen Hişarşı Occi'yi hatırlayanımız var mı bilmiyorum. Ve tabii son olarak toplumsal hafızamıza kazınmış olan Çernobil felaketi ve sonuçları. Artık böyle bir şey yaşanmaz mı dediniz? 2006 yılında İsveç Forsmark Nükleer Santrali'nin güvenlik sistemleri aniden iflas edince aynı kazayı ramak kaldı. Forsmark'ın tasarımı dünya çapında en çok kullanılan tasarımlardan biri. Nükleer enerji insanlığın ve gezegenin geleceği için en önemli tehditlerden biri. Siz de nükleer enerjiyle yaşamak istemiyorsanız www.ilovenuclear.org adresine girerek sesinizi duyurun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 124 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri